Esselamu Aleyküm ve rahmatullah ve berekatü. El-Lulu ve El-Mercan kitabının zekat bölümünden devam ediyoruz inşallah. Allah hayırlara vesile etsin. Ebu Said Hudri'nin radiyallahu an haber verdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Beş vesk miktarının aşağısında zekat yoktur. En aşağı üçer yaşında beş teveden aşağısında da zekat yoktur. Yine 5 okka yani 200 dirhemden az miktar gümüş az miktarda da zekat yoktur. Sahih Müslim 1625. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an bildirdiğine göre Resulullah sallallahu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kimse üzerine hizmetkisi ve atından dolayı zekat yoktur buyurmuştur. Sahih Müslim 1631. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Resulullah Aleyhisselam Ömer'i radıyallahu an zekat toplaması için gönderdi. Ancak İbn Cemil Halid bin Velid ve Resulullah'ın amcası Abbas'ın zekat vermedikleri Ömer tarafından peygambere iletildi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu i̇bn Cemil zekat vermekten nasıl geri durabilir bilir ki? O fakir iken Allah onu zengin kılmıştır. Halid'e gelince, Siz Halid'den zekat istemekle ona zulüm ediyorsunuz. Halid zırhlarını ve bütün harp aletleri ve hazırlıklarını Allah yoluna tahsis etmiştir. Abbas'a gelince, Onun zekatı müddetinden önce bir misli ile beraber verilmiş olup bendedir. Sonra Hz. Peygamber, Ey Ömer! Sen kişinin amcasının babasının öz kardeşi olduğunu bilmiyor musun? buyurdu. Sayh Müslim hadis numarası 1634. İbn Ömer, an şöyle anlatır: Resulullah aleyhisselam Ramazan'da fıtır sadakasını Müslümanların hür köle erkek kadın her birisi üzerine hurmadan bir sah yahut arpadan bir sa olarak emir buyurdu. Sayih Müslim 1635 Ebu Said Hudi radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Biz fıtır sadakasını her çeşit yiyeceklerden bir sa olarak ayırırdık. Arpadan bir sa veya hurmadan bir sah veyahut akıt yağı alınmamış kuru yoğurttan bir sah veya da kuru üzümden bir sa olarak Sayih Müslim 1640. İbn Ömer'in Radiallahu An bildirdiğine göre, Hz. Peygamber Aleyhisselam fıtır, fıtır Sadakasının insanlar bayram namazına gitmeden önce verilmesine emretmiştir. Sayih Müslim 1645. İbu Hureyre Radiallahu An naklettiğine göre, Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Altın ve gümüşün zekatını vermeyenler kıyamet günü o altın ve gümüşleri kendileri için ateşten levhalar haline getirilir. Üzerleri cehennem ateşinde kızdırılır. Sonra bu kızgın levhalarla böğrü, alnı ve sırtı yakılır. Bunlar soğudukça azap için yeniden tekrarlanır. Bu azaplandırma miktarı 50 bin yıl olan bir günde kullar arasındaki haklar öleninceye kadar devam eder. Neticede o kimse... <gülüyor> cennet ve cehenneme doğru giden yolunu görür veya kendisine gösterilir. Ey Allah'ın Resulü aleyhisselam zekatı verilmeyen develer ne olacak diye sorulduğunda kendilerinden zekat hakları ödenmeyen her deve sahibi bu hayvanların haklarından birisi de su başlarında geldikleri günde sütlerinin sağlanması ve fakirlere ve yolculara içirilmesidir. Kıyamet gününde kendisi o develer için düz ve geniş bir sahaya yatırılır. Olduklarından daha iri halleri ile ve onlardan bir tek deve yavrusu da zayi edilmeksizin hepsi onu ayakları ile çiğnerler. Ağızları ile ısırırlar. Deve sürüsünün sonu o kimseye uğrayıp geçince baş tarafı tekrar ona uğratılır. Bu azaplandırma uzunluğu elli bin sene olan bir gün içinde kullar arasındaki haklar ödeninceye kadar devam eder. Nihayet o kimseye ya cennet veya cehenneme doğru uzanan yolu gösterilir. Ey Allah'ın Resulü! Zekatı verilmemiş sığır ve davarlar ne olacak denildi. Allah Resulü Aleyhisselam kendilerinden zekat hakları ödenmeyen her sığır ve davar sahibi de kıyamet günü onlar için dümdüz bir sahaya yatırılır. Bu hayvanlardan hiçbirini kaybetmeksizin ve içlerinde ne iki boynuzu bükülü ne boynuzsuz ve ne de içeri giren boynuzu kırılmış bulunmaksızın hepsi boynuzları ile o şahsa toslayacak, ayaklarıyla da çiğneyecektir. Bu sürünün baş tarafı onun üzerinden geçtiğinde sonu tekrar geri döndürülür. Bu azapta miktarı 50 bin sene süren bir günde kullar arasındaki bütün haklar ödeninceye kadar devam eder. Sonunda ya cennet veya cehenneme doğru olmak üzere o kula yolu gösterilir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü zekatı verilmemiş atlar ne olacak denildi. Hz. Peygamber aleyhisselam atlar üç kısımdır. At bazı kimseler için bir günah bazısı için ihtiyacına bir perde Bazısı içinde sırf hayır ve sevaptır. At kendisi için günah olana gelince, o atını gösteriş için, övünmek için, İslam halkına düşmanlık için besler. İşte bu at, o kimse için büyük bir vebaldir. At kendi ihtiyacı için bir perde olan kimseye gelince, o atını Allah yolunda bağlar, sonra da gerek hayvanların sırtındaki Allah hakkını cihat için binmek ve bindirmek, gerek muayyen bir Allah hakkı olan zekatı unutmaz. İşte bu da o kimse için perdedir. At kendisine hayır ve sevap olan kimseye gelince o atını Müslümanlar lehine Allah yolunda cihat maksadıyla bağlamıştır. Atı da bol otlu geniş bir sahada veya çayırda beslenirse atın bu bol otlu sahadan veya çayırdan yediği her bir şeyin sayısınca sahibi için muhakkak birçok güzellikler, iyilikler yazılır. Atın gübreleri ve bevilleri sayısınca da sahibi için haseneler yazılır. Hele bir de atın ipi kopsa da şahlanarak bir veya iki yüksek yere yahut bir veya iki mil mesafeye kadar raks edip neşeyle koşsa yerde tırnaklarının bıraktığı izleri ve gübreleri sayısınca Allah sahibine iyilikler yazar. Bir de hayvan bu arada bir nehre uğrayıp da ondan içerse sahibi sulamak istememiş olsa bile Allah o kimse için atının içtiği su damlası sayısınca iyilik yazacaktır. Ey Allah'ın Resulü! Eşeklerdeki hüküm nasıldır denildi. Resulullah, eşekler hakkında bana bir şey indirilmiş değildir. Ancak bana her hükmü cami, nadir bir vecize olan şu, her kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Her kim de zerre miktarı bir şer işlemişse onun karşılığını görür ayetleri indirilmiştir buyurdu. Sayıh Müslim 1647 Ebu Zer radiyallahu an şöyle nakletmiştir. Bir defasında peygamberin aleyhisselam yanına vardığında kendisi Kabe'nin gölgesinde oturmaktaydı. Beni görünce Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki muhakkak onlar çok büyük hüsrana zarardadırlar dedi. Nihayet ben oturdum. Fakat oturmada karar ve sabah kılamadım. Kalkıp ey Allah'ın Resulü babam ve anam sana feda olsun. Bu büyük ziyanda olanlar kimlerdir diye sordum. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlar malları çok olan zenginlerdir. Ancak bunlardan şöyle şöyle şöyle verenler müstesnadır. Bu önündeki, arkasındaki, sağındaki ve solundaki fakirlere ve hayır yerlerine verişi işaret ederek söyledi. Onlar ne kadar da azdır zekatlarını ödemeyen deve, Sığır ve davar sahibi herkese kıyamet gününde bu hayvanlar olduklarından daha iri ve daha semiz olarak gelecekler. Boynuzları ile sahiplerine toslayacak ve sert ayaklarıyla da çiğneyeceklerdir. Bütün insanlar arasındaki hüküm verilinceye kadar o sürülerin sonu geldikçe tekrar döndürülecektir. Sayih Müslim 1652 Ebu Hüreyre radiyallahu an rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam Uhud dağı kadar altınım olsa üçüncü gece gelirken henüz vadesi dolmamış veya alacaklısı gelmemiş olan üzerimdeki bir borç için muhafaza ettiğim dinar hariç ondan yanımda bir dinarın dahi kalması beni sevindirmez buyurmuştur. Sahih Müslim 1653 Ebu Üzer'in radiyallahu an rivayetinde Ahnef bin Kays şöyle anlatır. Medine'ye geldim içlerinde Kureyş ileri gelenlerinden bir cemaatin bulunduğu bir halkada otururken kaba elbiseli, sert vücutlu ve sert şehreli bir adam çıka geldi. Cemaatin yanında durup altın ve gümüşleri biriktirip infak etmeyenlere üzeri cehennem ateşinde kızdırılmış taşları haber veriyorum. Bu taşlar onlardan her birinin memesi ortasına konulur, iki yürek kemiğinden çıkar, kürek kemikleri üzerine konulur, memeleri ortasından dışarı çıkar, böyle kürek kemikleriyle memeleri arasında gider gelir dedi. Bunun üzerine cemaat başlarını önlerine indirdiler. Bunlardan kimsenin onlara cevap vermediğini, verdiğini, bunlardan kimsenin onlara cevap verdiğini görmedim. Sonra o kimse geri dönüp gitti. Ben de onun arkasından gittim. Nihayet o bir direğin yanına oturdu. Ona, "Ben bu insanların senin söylediğin sözlerden hoşlanmadıklarını sanıyorum." dedim. O ben "Bunlar hiçbir şeyi akıl etmiyorlar. Dostum, Ebu Kasım aleyhisselam beni çağırdı. Ben de ona icabet ettim. Uhud'u görüyor musun? dedi. Kendisinin bir ihtiyacı için beni oraya göndereceğini zannederek gündüzden ne kadar zaman kaldı diye güneşe baktım ve evet Uhud'u görüyorum dedim. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam, Uhud dağı kadar altınım olup üç dinar hariç bunun hepsini infak etmek isterim buyurdu. Sonra bu insanlar dünya malı topluyorlar, başka bir şey düşünmüyorlar. Ahnef devamlı ona, seninle bu Kureyşli kardeşlerin arasında ne var ki? Onların yanına gelmiyor ve onlardan bir şey istemiyorsun dedim. Allah'a yemin ederim ki Allah ve Resulüne kavuşuncaya kadar ben onlardan hiçbir dünya malı istemem. Ve onlara dinden bir şey de sormam dedi. Sayh Müslim, hadis numarası 1656 Ebu Hurayre'nin radıyallahu anhu haber verdiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam yüce Allah ey Adem oğlu infak et ki ben de sana infak edeyim. İbni Nümeyr'in rivayetinde Allah kerem sahibidir. O son derece cömerttir. Onu gece gündüz hiçbir şey eksiltmez buyurmuştur. Sahih Müslim 1658. Cabir radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Uzre oğullarından bir kişi kölesine kendisi öldükten sonra azat olup hürriyetine kavuşacağını söyledi. Bu haber Resulullah'a Resulullah ulaştığında ona senin bundan başka bir malın var mı diye sordu. O hayır dedi. Resulullah köleyi ondan alıp bunu benden kim satın alır dedi. Bunun üzerine Nuaym bin Abdullah Adevi o köleyi 800 dirhem karşılığında satın aldı. Sonra da bu bedeli Resulullah'a Resulullah getirdi. Hazreti Peygamber de bu parayı Uzre oğullarından olan o zata vererek şunları söyledi. Önce kendinden başlayıp şahsi ihtiyaçlarına gider. Geriye bir şey kalırsa bunu ev halkın için sarf et. Bundan da bir şey kalırsa bunu da akraba ve hısımlarına sarf eyle. Bunlardan bir şey artarsa onu da şöyle şöyle sadaka yap. Son kısımla ilgili olarak önündeki, sağındaki ve solundaki ihtiyaç sahiplerine diye işaret ediyordu. Sayih Müslim 1663 Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlatır. Ebu Talha Medine'de Ensar'ın en zenginlerinden birisiydi. Ona mallarının en sevimlisi ise Beyraha denilen bahçesiydi. Bu bahçe mescidin karşısındaydı. Resulullah aleyhisselam oraya girer ve onun içindeki güzel sudan içerdi. Enes sözlerine devamla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyile erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. bilir. Ayeti nazil olunca Ebu Talha kalkıp Resul, Resulullah'a geldi ve Allah kitabında sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyile erişemezsiniz buyuruyor. Mallarımın bana en sevimlisi Deyrahadır. O Allah için bir sadakadır. Bu sadakanın hayrını ve Allah indinde onun tükenmez bir ahiret azı olmasını umarım. Ey Allah'ın Resulü bu bahçemi istediğin gibi sarf edebilirsin dedi. Hz. Peygamber bu büyük bir şey. Bu sahibine kazanç veren bir maldır. Bu sahibine kazanç getiren bir maldır. O bahçe hakkında söylediğini işittim. Ben bu bahçeyi akrabalarına tasattık ve tahsis etmeni uygun buluyorum." dedi. Bunun üzerine Ebu Talha onu akrabaları ve amcaoğulları arasında taksim etti. Sayih Müslim 1664. Meymune Haris'in radıyallahu an rivayet ettiğine göre kendisi Resulullah Aleyhisselam zamanında sahip olduğu bir cariyeyi azat etmişti durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiğinde Allah Resulü Aleyhisselam şayet bu cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha fazla sevap kazanırdın buyurmuştur. Sayih Müslim 1666 Zeynep'in radiyallahu an bildirdiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam ey kadınlar topluluğu kendi ziynet eşyalarınızdan da olsa sadaka veriniz buyurdu. Bunun üzerine ben Abdullah'ın radiyallahu an yanına dönüp ''Sen fakir bir kişinin Resulullah ise, sen fakir bir kişisin. Resulullah ise bize sadaka verme, vermemizi emir buyurdu. Sen peygambere git ve ondan şunu sor. Kocama ve ilgililerime infak etmem. Benden sadaka yerine geçer ve kafi gelir mi? Yoksa sadakalarımı sizden başkalarına mı vereyim?'' dedim. ''Abdullah bana Resulullah'a sen git ve bunu sor.'' dedi. Onun üzerine ben gittim. Resulullah'ın kapısında Ensar'dan bir kadını bekler gördüm. Onun meselesi de benimki gibiydi. Resulullah kendisine Allah tarafından bir heybet verilmişti de herhangi bir kimse yanına girmeye cesaret edemezdi. Derken yanımıza bilal geldi. Biz ona Resul Resulullah'a git ve ona haber ver ki kapıda iki kadın var. Sizden kocalarını ve kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere sadaka verip infak etmeleri Kendilerinden sadaka yerine geçer mi diye soruyorlar de. Fakat bizim kimler olduğumuzu ona haber verme dedik. Bilal Resulullah'ın yanına girip bu hususu ondan sordu. Resulullah Bilal'e kim onlar dedi. Bilal de Ensardan bir kadın ile Zeynep dedi. Resulullah Zeyneplerin hangisidir diye sordu. Bilal Abdullah'ın hanımıdır dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ona, evet bunlardan her birinin sadakası için iki sevap vardır. Biri akrabalık sılayı rahim ecri, öbürü de sadaka sevabı buyurmuştur. Sahih Müslim 1667 Ümmü Seleme radiyallahu anh şöyle anlatır. Bir kere ben, ey Allah'ın Resulü, ölen eşim Ebu Seleme'nin oğullarına infak ettiğimden dolayı bana bir sevap var mıdır? Ben onlara infak ediyorum. Onları şöyle şöyle muhtaçlar halinde terk etmiyorum. Onlar benim de çocuklarımdır diye sordum. Resulullah Aleyhisselam evet onlara yaptığın infak sebebiyle sana sevap vardır buyurdu. Sayih Müslim 1668. Ebu Mesud Ebu Mesud Bedri'nin radiyallahu an naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir Müslüman kendi ev halkına Allah'ın rızasını kast ederek herhangi bir infak zaruri ihtiyaçlarını temin için harcama yapsa bu harcama o kimse için bir sadaka olur, buyurmuştur. Sayih Müslim 1669 Esma ebubekir Bekir an ey Allah'ın Resulü! Annem bir müşrik kadın olduğu halde bana geldi, bana sokulmak ve mukabele görmek istiyor. Anneme yakınlık gösterip yardımcı olabilir miyim diye sordum. Resulullah aleyhisselam cevaben evet buyurdu. Sayih Müslim 1670 Hz. Ayşe radiyallahu an şöyle anlatır. Bir kimse Peygamber'e aleyhisselama gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Annem aniden vasiyet edemeden vefat etti. Öyle zannediyorum ki annem fırsat bulsaydı tasattuk edilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem annem sevabına nail olur mu diye sordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam, Evet, buyurmuştur. Sayih Müslim hadis numarası 1672. Ebu Musa'nın radiyallahu an rivayetine göre Peygamber Aleyhisselam her Müslüman üzerine sadaka vermek gereklidir buyurdu. Orada bunlardan or orada bulunanlar tarafından "Ey Allah'ın Resulü, eğer sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapar?" denildiğinde Allah Resulü Aleyhisselam "Çalışır. Yani çalışsın." Elinin emeğiyle kazandığını her hem kendisi harcar hem de sadaka verir buyurmuştur. Çalışmaya gücü yetmezse ne yapar denildiğinde yardıma muhtaç zor durumda kalan kimseye yardım eder buyurmuştur. Böyle bir yardıma da gücü yetmezse ne buyurursunuz denildiğinde iyilik ile veya hayır ile emreder buyurmuştur. Bunu da yapmaya kudreti yoksa ne dersiniz? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam kötülüklerden uzak durur. Bu da onun için bir sadakadır buyurmuştur. Sayıh Müslim 1676 Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bütün insanların her gün beden azalarındaki eklemlerin bahşettiği menfaatlere karşı Allah'a şükretmesi Kendisine bir borç ve önemli bir sadakadır. İki dargın kimsenin arasını bulmak da bir sadakadır. Hayvanına binmek veya yükünü yüklemek isteyen kimseye yardım edip hayvanına bindirmek yahut eşyasını yüklemek de pekala bir sadakadır. Güzel söz de bir sadakadır. Namaza gitmek tavaf, ibadet, cenazeyi i teşhi, ilim talebi gibi her hayır için atılan her adım da bir sadakadır. Yoldan gelip geçene aza veren şeyleri gidermek de makbul bir sadakadır. Sayih Müslim 1677 Ebu Hureyre radiyallahu anın haber verdiğine göre Allah Resulü aleyhisselam kulların kendisinde sabaha erdiği her bir günde muhakkak iki melek iner. Bunların birisi ey Allah'ım malından infak edene bir bedel ver diye dua eder. Diğeri de ey Allah'ım malı tutucu olana da telef ver diye beddua eder buyurmuştur. Sayih Müslim 1678. Harise bin Web bin Radiyallahu an Resulullah'tan Aleyhisselam işittiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sadaka veriniz çünkü öyle bir zaman yaklaşıyor ki onda kişi sadakası ile dolaşır da kendisine sadaka verilmek istenen bir insan, her insan bu sadakayı dün getirseydin muhakkak ben onu kabul ederdim fakat bugün benim için bu sadakaya ihtiyaç yoktur der. Ve neticede sadakayı kabul edecek kimse bulunamaz. Sayih Müslim 1679 Ebu Musa'nın radiyallahu an bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz öyle bir zaman gelecek ki o sırada kişi altın sadakasıyla köşe bucak dolaşacak da elindeki sadakasını verebilecek bir fakir kimse bulamayacak. Yine o sırada harp nedeniyle erkeklerin azlığından ve kadınların çokluğundan dolayı himayesiz kırk kadının bir erkeğin himayesine sığındıkları görülecektir. Sayih Müslim 1680 Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mal mülk çoğalıp her yer dolup taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hatta o sırada insan malının zekatını vermek için ayırıp bir tarafa koyar da kendisinden bu zekatını kabul edecek hiç kimse bulamaz. Hatta yine o vakit Arap arazileri yani sahralar ve meralar bahçelikler ve nehirlere mamureler haline döner. Sayih Müslim 1681 Ebu Hüreyre radiyallahu an bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam, her kim helal kazancından bir sadaka verirse, ki Allah helal maldan başkasını kabul etmez, Rahman onu muhakkak sağ eliyle kabul eder. Bu sadaka bir tek hurma da olsa birinizin sütten henüz kesilmiş tayını deve yavrusunu bakıp büyütmesi gibi o bir tek hurma Rahman'ın avucunda dağdan daha büyük oluncaya kadar büyür buyurmuştur. Sayıh Müslim 1684 Adi bin Hatimin radiyallahu an Resulullah'tan aleyhisselam işittiğine göre Allah Resulü aleyhisselam sizden her kim bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın Sayih Müslim 1687 Ebu Mesud, Ebu Mesud radiyallahu an şöyle anlatır sadaka vermekle emrolunduğumuzda biz de çarşıda sırtımızla yük taşırdık. Bu kazancımızdan sadaka verip sevaba iştirak ederdik. Ebu Akil yarım sa, yani 520 dirhem sadaka verdi. Bir diğer şahıs bundan biraz daha fazla bir şey getirdi. Bunun üzerine münafıklar şüphesiz Allah şu adamın sadakasından müstağnidir. Bir diğeri de şu getirdiğini sırf gösteriş için sadaka vermiştir diye laf ettiler. İşte bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya. Sayih Müslim 1692 Ebu Hureyre radiyallahu anh Hz. Peygamberin aleyhisselam şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Bakın bir kimse sabahleyin bir kap, akşamleyin bir kap süt veren Sağmal bir deveyi bir süre için faydalanıp sonra iade edilmek üzere bir ev halkına emanet, hediye ederse meniha denilen bu hediyenin sevabı muhakkak çok büyüktür. Sayıh Müslim 1693 Ebu Hüreyre radiyallahu anh naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam bir takım huyları söyleyip bunlardan nehyettikten sonra şöyle buyurmuştur. Sağmal bir hayvanı bir süre için faydalanıp tekrar iade edilmek üzere ariyeten hediye eden kimse o hayvanın sabahki sağımından bir sadaka akşamki sağımından da diğer bir sadaka vermiş olur. Sayıh Müslim 1694 Ebu Hureyre radiyallahu an naklettiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam infak eden ve sadaka veren kimsenin misali üzerinde memelerinin yanından köprücük kemiklerine kadar vücutlarını kaplayan demirden iki cübbe veya iki zırh bulunan kimsenin benzeri gibidir. İnfak eden diğer ravi sadaka verici dedi sadaka vermek istediğinde Zırhı onun bedeni üzerinde genişler yahut uzar. Cimri olan sarf etmek istediğinde zırhı üzerinde büzülür ve her bir halka kendi yerini alır. Ebu Hureyre devamla. Nihayet o kimsenin parmak uçlarını kaplar ve izlerini yok eder buyurmuştur. Sayih Müslim 1695 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an haber verdiğine göre. Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İsrailoğullarından bir kimse bu gece bir sadaka vereceğim diye nezretti. Sonra evinden çıkıp sadakasını tesadüfen zinakar bir kadına verdi. Sabah olunca halk bu gece zina eden bir kadına sadaka verilmiş. Bu caiz olmaz diye söylenmeye koyuldular. Sadakayı veren bundan müteessir olmayarak Ey Allah'ım bu zinakar kadına sadaka verdiğimden dolayı da sana hamdolsun dedi ve elbette sadaka vereceğim diye yemin etti. Daha sonra sadakası ile çıktığında bu defa da yine binmeyerek sadakasını bir zengine verdi. Sabahleyin halk bir zengine sadaka verilmiş olur şey değil diye söze koyuldular. Sadaka veren kimse hiç aldırmayarak ey Allah'ım bir zengine verdiğimden dolayı da hamd sanadır dedi. Muhakkak sadaka vereceğim diye yemin etti. Sonra sadakası ile çıktı ancak bu defa sadakasını bir hırsızın eline koymuştur. Sabah olunca halk yine bir hırsıza sadaka verilmiş diye dedikodu ettiler. Sadaka veren zat ey Allah'ım bir faişeye, bir zengine ve bir hırsıza sadaka verdiğinden dolayı da sana hamd ediyorum. Sadakalarımı onlara hep senin iradenle verdim dedi. Sonra bu kimsenin rüyasında şöyle müjdelendi. Sadakaların kabul edilmiştir. Fahişeye verdiğin sadakaya gelince belki o fahişe kadın bu sadaka sebebiyle zinasından vazgeçip iffetli bir hayata döner. Zengin ise ümit edilir ki aldığı sadakadan ibret alıp uyanır da Allah'ın kendisine ihsan ettiği servetten fakirlere vermeye başlar. Hırsıza gelince umulur ki o da bu sadaka sebebiyle fenalıktan vazgeçerek temiz bir hayata kavuşur. Sayih Müslim 1698. Ebu Musa'nın rəddi an rivayetine göre, Hazreti Peygamber Aleyhisselam mal sahibinin emrini tam olarak ve derhal günül hoşluğu ile yerine getiren ve emredilen sadaka'yı istenilen kimseye veren Müslüman, emniyetli iş vekili sadaka veren iki hayır sahibinden birisi bir buyurmuştur. Sayih Müslim 1699 Hz Ayşe'nin Rayallahu' an rivayetine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ev kadını evinin yiyeceklerinden israf etmek sizin. örfe göre ailesine komşularına ve konuklarına ikram ettiğinde infak etmesi sebebiyle kendisini de sevap kazanır. Bu malı kazandığı için kocasının muhafaza edip baktığından dolayı, Haznedarın da o kadar sevapları vardır. Bunlardan bir kısmının sevabı diğerlerinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. Sayih Müslim 1700 Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam kocası varken kadın onun iznini almadıkça nafile oruç tutmasın. Yine kocasının izni olmaksızın hiç kimsenin eve girmesine izin vermesin. Kocasının kazancından onun emri olmadan her ne infak ederse bu infak sevabının yarısı kocasına aittir. Buyurmuştur. Sayih Müslim 1704. Ebu Hureyre radıyallahu an Hazreti Peygamberin Aleyhisselam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim Allah yolunda çift sadaka verirse cennet kapılarında Ey Allah'ın kulu, bu kapı daha hayırlıdır diye çağrılır. Çok namaz kılan kimse namaz kapısından davet edilir. Cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından davet edilir. Çok sadaka verenler de sadaka kapısından davet edilir. Oruç ehlinden olanlar reyhan, reyyan kapısından çağrılır. Ebu Bekir Sıddık, Ey Allah'ın Resulü, bir kimsenin bu kapıların hepsinden davet olunması zor mu? Bir kişi bu, bu kapıların hepsinden çağrılır mı? diye sordu. Resulullah aleyhisselam, evet hepsinden çağrılır. Senin o bahtiyarlardan olmanı ümit ederim buyurmuştur. Sayih Müslim 1705 Esma Ebu Bekir radiyallahu anh, Resulullah aleyhisselam bana infak et, malını sayıp zapt etme. Allah da sana nimetlerini sayıp esirger buyurmuştur. Sayih Müslim 1708. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayetine göre Hz. Peygamber Aleyhisselam "Ey Müslüman hanımlar, komşu bir kadın, bir koyun paçası bile olsa komşusunun hediyesini sakın küçük görmesin." buyurmuştur. Sayih Müslim 1711. Ebu Hureyre radıyallahu an'nın bildirdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesi altında gölgelendirecektir. Bunlar adil yönetici, Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Birbirini Allah için seven ve bu muhabbetle birleşip bu sevgi ile ayrılan iki kişi, güzel ve içtimai mevkiyi yüksek bir kadın tarafından davet edilip de kadın kendisini ona arz ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyebilen kişi, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren kimse, hiç kimsenin görmediği bir yerde yüce Allah'ı <gülüyor> lisanen ve kalben zikredip gözyaşı döken kimse. Sayih Müslim 1712 Ebu Hüreyre radiyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah'ın aleyhisselam huzuruna bir kimse gelerek Ey Allah'ın Resulü! Sevap yönünden hangi sadaka daha büyüktür? diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam senin sıhhatli son derece mala düşkün fakirlikten korktuğun zenginlikten hoşlanır bulunduğun bir durumda verdiğin sadakadır can boğaza gelip bu malım filan içindir şu malım da filan kimse içindir deyinceye ve bunlar da mirasçıların oluncaya kadar sadakanı geriye bırakma buyurmuştur Sayih müslim 1713 abdullah bin ömer radallahu an şöyle haber vermiştir Resulullah Aleyhisselam bir defa minber üzerindeyken sadaka ve dilenmekten uzak durmayı zikredip veren el alan elden hayırlıdır. Çünkü veren el infak edici alan el ise isteyici eldir buyurmuştur. Sayih Müslim 1715 Hakim bin Hizam radiyallahu an, Hazreti Peygamberin sadakanın en faziletlisi ve hayırlısı bir zenginlik üzerinden ayrılıp verilendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye, nafakası üzerine vacip olan kimse ile başla, buyurduğunu haber vermiştir. Sayih Müslim 1716 Muaviye'nin radiyallahu anh Hazreti Peygamber'den işittiğine göre Allah Resulü aleyhisselam, Allah her kime büyük bir hayır murat ederse, onu din hususunda geniş ve derin bir anlayış sahibi kılar. Sayih Müslim 1719 Ebu Hureyre radiyallahu anın rivayetine göre Resulullah aleyhisselam miskin şu kapı kapı dolaşmayı sanat edinen sadaka için halkı dolaşıp halkın da kendisine bir iki lokma bir iki hurma verdiği dilenci taifesi değildir buyurdu. Sahabeler öyleyse miskin kimdir ey Allah'ın Resulü dediler. Hz. Peygamber miskin kendini geçindirecek zenginliğe sahip olmayan ve buna rağmen halk tarafından zarureti bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan bir şey istemeyen afif nezih kimsedir buyurmuştur. Sayih Müslim 1722 Abdullah bin Ömer'in radiyallahu anh haber verdiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam Sizden bir kısmı dilenmekten asla vazgeçmez. En son kıyamet gününde bu yüzsüz kimse yüzünde bir et parçası olmak sizin Allah'a kavuşur buyurmuştur. Sayih Müslim 1724. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan aleyhisselam işittiğine göre Resul aleyhisselam yemin olsun ki sizden birinizin sabahleyin kalkıp sırtıyla odun toplayıp bununla sadaka vermesi ve insanlardan dilenmemesi bir kimseye gelip de ondan sadaka istemesinden elbette daha hayırlıdır. Kim bilir o gittiği kimse de ya verir ya vermez. Hiç şüphesiz veren el alan elden daha faziletlidir. Sadaka vermeye nafakası üzerine vacip olanlara ihsan ile başla buyurmuştur. Sayih Müslim 1727 Ömer Hattab radiyallahu an şöyle anlatır. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselam ara sıra bana Beytül maldan gazilik bahşişi verirdi. Ben de bunu benden daha muhtaç olan bir fakire verseniz derdim. Nihayet bir kere daha bir mal bahşişi verdi. Ben yine bunu benden daha muhtaç olan birine veriniz dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam sen bunu al. Sana bu maldan bir şey geldiğinde sen haris olmadığın ve isteyicisi de bulunmadığın halde o malı al. Böyle kendi gelmeyen ve nefsin kendisine temayül ettiği bir malın peşinde de nefsini koşturma buyurmuştur. Sayih Müslim 1731 Ebu Hureyre radıyallahu an Hz. Peygamberin aleyhisselam şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Yaşlı kimsenin gönlü iki şeyi sevmekte daima gençtir. Yaşama ve mal sevgisi yaşam ve mal sevgisi. Sahih Müslim 1734. Enes'in radiyallahu an bildirdiğine göre Hazreti Peygamber Adem oğlu ihtiyarl ihtiyarlayıp çöker. Fakat kendinden iki şey gençleşir. Mala karşı aşırı istek ile yaşama arzusu. Buyurmuştur. Sahih Müslim 1736. Enes'in radiyallahu an haber verdiğine göre Resulullah Aleyhisselam Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü vadiyi de ister. Ademoğlunun ihtirası dolu, gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki ihtirastan tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul eder buyurmuştur. Sayih Müslim 1737 İbni Abbas'ın radiyallahu anh Resulullah'tan aleyhisselam şiddine göre Hazreti Peygamber Adem oğlunun bir vadi dolusu malı olsa onun bir mislinin daha kendisinin olmasını muhakkak arzu ederdi. Adem oğlunun nefsini topraktan başkası doldurmaz. Allah ihtirastan tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder buyurmuştur. Sahih Müslim 1739. Ebu Hüreyre'nin radiyallahu an rivayet ettiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam zenginlik mal çokluğundan değildir. Fakat hakiki zenginlik gönül ve nefis zenginliğidir buyurmuştur. Kaysi Müslim 1741. Ebu Said Hudri Radiyallahu An şöyle haber vermiştir. Resulullah Aleyhisselam ayağa kalkarak insanlara şöyle hitap etti. Hayır vallahi ey insanlar ben sizin üzerinize ancak Allah'ın sizlere ihsan edeceği dünya nimetlerinden korkuyorum, buyurdu. Bunun üzerine bir kimse, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselam, Hiç hayır şer getirir mi? diye sordu. Resulullah Aleyhisselam bir müddet sukut etti. Sonra cevaben, Nasıl demiştin? dedi. O da, Ey Allah'ın Resulü, hiç hayır, şer getirir mi diye sordum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam hakiki hayır hayırdan başka bir şey getirmez. Ama mal hep hayır mı olur? Bakınız baharın bitireceği her şey otların hepsi aşırı derecede yenilip karnı tamamıyla doldurmaktan dolayı öldürür yahut helaka yaklaştırır. Lakin yeşil ot yiyen böyle değildir. Yeşil otu otlayan hayvan ölüm tehlikesinden korunmuştur. Bu hayvan o yeşil otu yer, nihayet iki böğürü şişince bahar güneşini karşılar, kolayca gübresini yahut idrarını çıkarır, sonra geviş getirir, genişler, sonra tekrar dönüp bol bol ot yer. Her kim malı haklı yoldan ve haklarını ödeyerek alırsa kendisi için o mal bereketli kılanır her kimde haksız olarak bir mal alırsa onun misali daima yiyen bir türlü doymayan obur gibidir Sayıh Müslim 1742 Ebu Said Hudri radiyallahu anh şöyle haber vermiştir Ensardan bir takım insanlar Resulullah'tan aleyhisselam bahış istemişlerdi Resulullah da bunlara vermişti sonra bunlar yine istediler Resulullah yine verdi Nihayet yanındaki mal tükenince sadaka malından yanımda hiçbir şey kalmadı. Sizden kesinlikle bir şey de saklamadım. Her kim istemekten sakınırsa Allah o kimseyi afif kılar. Her kimde halktan dilenmezse Allah onu zengin kılar. Kim sabır ederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş hiçbir ihsan verilmemiştir. Sayih Müslim 1745 Ebu Hüreyre'nin radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Ey Allah'ım! Muhammed ailesine geçinecek kadar rızık ihsan eyle. Sayıh Müslim 1747 Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle anlatır. Ben Resulullah aleyhisselam ile beraber yürüyordum. Üzerinde necran dokumasından kalınca bir dış elbise kaftan vardı. Derken bir bedevi kendisine yetişip sert bir şekilde peygamberin elbisesinden çekti. Resulullah'ın boynuna baktığında, baktığında bu şiddetli çekme sebebiyle elbisesinin kenarının orada iz yaptığını gördüm. Bedevi Resulullah'a ''Ey Muhammed! Yanında bulunan Allah malından bana bir şey verilmesini emret dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam Bedevi'ye gülerek döndü ve ona bir şeyler bağışlanmasını emretti. Sahih Müslim 1749 Misver bin Mahreme radiyallahu An şöyle nakletmiştir. Resulullah Aleyhisselam sahabelere bir takım kaftanlar dış elbise dağıtmıştı da bunlardan babam mahremeye bir şey vermemişti. Babam mahreme bana Ey oğulcuğum haydi beraber Resulullah'a gidelim dedi. Babamla beraber gittim. O bana eve gir ve Resulullah'ı bana çağır dedi. Ben peygambere Aleyhisselam babamın görüşmek istediğini haber verdim. Resulullah omuzlarında Bunlardan bir kaftan bulunduğu halde babamın yanına çıktı ve "Bu senin bunu senin için sakladım." buyurdu. Misver radiyallahu an sözlerine devamla babam elbiseye sevinçle baktı. Allah Resulü de Aleyhisselam "Artık mahreme razı oldu mu?" buyurdu. Sayih Müslim 1750. Enes bin Malik radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Yüce Allah Huneyn Harbi'nde Resul Resulüne fey olarak verdiklerini verdiği vakit Allah Resulü Aleyhisselam Kureyş'ten bazı kimselere yüzer ve bağışladı. Ensardan bazıları Allah Resulüne mağfiret eylesin. O Kureyş'e veriyor da bizleri bırakıyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala Kureyşlilerin kanları damlamaktadır dediler. Enes bin Malik devamla şöyle dedi. Ensar'ın bu sözü Resulullah'a duyuruldu. Resulullah Ensar'a haber gönderip onları derinden bir çadır içinde topladı. Deriden, deriden bir çadır içinde topladı. Ensar toplanınca Resulullah yanlarına geldi ve sizin tarafınızdan söylenmiş olup bana ulaşan bu söz nedir? Ensar'ın ileri gelenleri, ey Allah'ın Resulü, bizim rey sahibi Olanlarımız hiçbir şey söylememişlerdir dediler. Yalnız yaşları küçük bazı gençlerimiz Allah Resulüne mağfiret buyursun. O Kureyş'e ihsanda bulunuyor da bizleri bırakıyor. Halbuki bizim kılınçlarımızdan hala Kureyş kanı damlıyor demişler. Bunun üzerine Resulullah ben Kureyş'ten henüz küfre yakın bulunan bazı kimselere dünyalık veriyorum ve bununla onların gönüllerini İslam'a ısındırıyorum. Bu insanlar aldıkları mallarla evlerine giderlerken siz de Allah Resulü ile evlerinize dönmekten razı olmuyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin peygamberle Medine'ye dönüp gitmeniz onların ganimet mallarıyla evlerine gitmelerinden şüphesiz çok hayırlıdır buyurdu. Bunun üzerine Ensar ey Allah'ın Resulü biz seninle Medine'ye gitmeyi tercih ederiz. Bizler buna çoktan razı olmuşuzdur, dediler. Resulullah, emin olunuz ki, benden sonra yakın bir zamanda başkalarının sizlere üstün tutulmasına şahit olacaksınız. Sizler Allah'a ve Resulüne kavuşuncaya kadar sabrediniz. Ben havs başında olacağım, buyurmuştur. Ensar, hep beraber sabırlı olacağız, dediler. Sahih Müslim 1753 Abdullah bin Zeyd radiyallahu an şöyle haber vermiştir. Resulullah aleyhisselam Huneyn'i fethedip ganimetleri taksim ettiğinde katleri İslam'a alıştırılan kimselere bağışlarda bulundu. Daha sonra Ensar'ın da diğer insanların nail oldukları paylara sahip olmak istedikleri haberi peygambere ulaştı. Bunun üzerine Resulullah ayağa kalktı. Allah'a hamd ve senâ ettikten sonra onlara hitap ederek şöyle buyurdu: Ey Ensar topluluğu! Ben sizleri yolunu şaşırmış sapıklar halinde bulup benim vasıtamla Allah sizleri doğru yola hidayet buyurmadı mı? Ben sizleri fakirler bulup benim vasıtamla Allah sizleri zengin kılmadı mı? Sizler darmadağın birbirinize düşman olup benim vasıtamla Allah sizleri birleştirmedi mi? Allah Resulü Aleyhisselam bu soruları sordukça onlar Allah ve Resulünün nimet ve minneti en büyüktür diye karşılık veriyorlardı. Resulullah, bana cevap vermez misiniz buyurdu. Onlar Allah ve Resulünün ihsanı en büyüktür dediler. Resulullah, Ey Ensar! Eğer siz isteseydiniz, ''Benim bu suellerime şunu şunu şunu söyler ve şu şu şu işler oldu. Yani seni kavmin yalanladı, sen bize hicret ettin, biz seni tasdik ettik, kavmin seni terk etti, biz sana yardım ettik, kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık, sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak kıldık diye cevap verebilirdiniz.'' Ravi, Amr Resulullah'ın birçok şeyler saydığını ve kendisinin bunları ezberleyemediğini söyledi. Resulullah Aleyhisselam şöyle devam etti. İnsanlar aldıkları davarlarla, develerle giderlerken sizler de Allah Resulü ile beraber yurtlarınıza dönmekten razı olmuyor musunuz? Ensar, iç elbise maliyetinde samim ve içten dostlardır. Diğer insanlar ise dış elbiseler konumunda Ensardan sonra gelen dostlardır Eğer hicret şerefi olmasaydı Ben muhakkak Ensardan birisi olmayı isterdim İnsanlar bir vadiye ve dağ yoluna gitseler Ben muhakkak Ensar'ın vadisini ve yolunu takip ederdim Şüphesiz sizler benden sonra başkalarının size üstün tutulduğunu Ve sizlere tercih edildiğini göreceksiniz Havuz başında bana kavuşmak için daima sabırlı davranınız. Sayih Müslim 1758 Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle nakletmiştir. Huneyn harbi son bulunca Resulullah aleyhisselam ganimet taksiminde bazı insanlara fazla vermek suretiyle bir ayrıcalık gösterdi. Akra Habis'e yüz deve verdi. Uyeyne'ye de bunun kadar verdi. Arap eşrafından bazı insanlara da bu şekilde yüzerde de ve ihsan edip onları başkalarına tercih etmişti. Peygamberin bundaki, bundaki gayesini anlamayan bir kişi bu taksime itiraz ederek yemin olsun ki şu taksim şüphesiz kendisinde adalet gözetilmeyen ve kendisiyle Allah rızası gözetilmeyen bir paylaşmadır dedi ben de vallahi ben bu sözü Resulullah'a muhakkak haber veririm dedim ve Peygamber'e gidip o kimsenin dediğini kendisine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah'ın çehresi değişip kıp kırmızı olmuştu. Sonra Hazreti Peygamber Allah ve Resulü adaletle hükmetmezse kim adil olabilir buyurdu. Daha sonra da Allah Musa'ya rahmet eylesin. O bundan daha fazlasıyla hıza ve cefaya uğradı da sabretti buyurdu. Ben ise artık bundan böyle kesinlikle peygambere hiçbir söz ulaştırmamaya kesin karar verdim. Sayih Müslim 1759. Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle haber vermiştir. Resulullah Aleyhisselam Huneyn'den döndüğü zaman Cıran Emirk'indeyken kendisine bir kimse geldi. Bu sırada Bilal'in elbisesi gümüş dolu olup Resulullah da bundan avuçlayarak insanlara veriyordu. O kimse: "Ey Muhammed, adaletle davran." dedi. Hazreti Peygamber: "Sana yazıklar olsun. Ben de adaletle hükmetmezsem artık kim adil olabilir? Ben adaletle davranmasaydım, sen adil olmayan bir insana tabi olduğun için muhakkak eli boş kalmış ve zarar etmiş olurdun." buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radiyallahu an ey Allah'ın Resulü bana müsaade et de şu münafığı öldüreyim dedi. Allah Resulü aleyhisselam insanların Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor demelerinden Allah'a sığınırım. Muhakkak bu ve benzeri şahıslar Kur'an'ı okurlar fakat okudukları Kur'an boğazlarını geçmez. Onlar Kur'an'ın emirlerinden okun avdan delip çıktığı gibi çıkarlar buyurdu. Sayıh Müslim 1761 Ebu Said Hudri radiyallahu an şöyle dedi. Ali radiyallahu an Yemen'de bulunduğu sırada Resulullah'a henüz toprağından tasfiye edilmemiş altın cevheri göndermişti. Resulullah bu altınları şu dört kişi arasında paylaştırdı. Akra bin Habis, Hanzali Uyeyne bin Bedir, Fezari Alkame bin Ulase amiri, dördüncüsü ise Ya-Kilab oğullarından Zeydul hayır Tayi yahut da Nebhan oğullarından biri. Kureyşliler bundan dolayı efkelendiler de bizleri bırakıp Necid'in büyüklerine mi veriyor dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ben bunu ancak onları İslam'a ısındırmak için yaptım buyurdu. Daha sonra gür sakallı yanağının iki elmacığı çıkıp gözleri içe gömülü, Alnı yüksek başı tıraşlı bir kimse gelerek ey Muhammed Allah'tan kork dedi. Resulullah cevaben eğer ben Allah'a isyan edersem artık ona kim itaat eder ki? Sizler beni güvenilir bulmazken Allah beni yer halkına emin kılmıyor mu? Dedi. Sonra o kimse arkasına dönüp gitti. Sahabelerden biri onu öldürmek için peygamberden izin istedi. Muhtemelen bu şahıs Halid bin Velittir. Resulullah aleyhisselam, Bu kimsenin soyundan öyle bir kavim meydana gelecek ki, Onlar Kur'an'ı okuyacaklar fakat Kur'an'ın tatlılığı onların boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Onlar Müslüman halkı öldürürler de putperestleri bırakırlar. Onlar İslam'dan okun avdan delip çıkması gibi çıkarlar. Eğer ben onların zamanına yetişmiş olsaydım, at kavminin öldürülüşü gibi bunları öldürürdüm, buyurmuştur. Sayih Müslim 1762 Hazreti Ali radiyallahu anh Resulullah'tan aleyhisselam şöyle işittiğini haber vermiştir. Zamanın sonunda yaşları küçük, akılları yetersiz bir topluluk ortaya çıkacaktır. Onlar mahlukata verilen sözlerin en hayırlısından Kur'an ve hadisten bahsederler. Kur'an okurlar fakat Kur'an'ın onların han hançerelerinden öteye geçmez. Kur'an onların hançerelerinden öteye geçmez. Bunlar atılan okun süratle avı delip geçmesi gibi dinden çıkarlar. Siz onlarla harpte karşılaştığınızda onları öldürünüz çünkü bunlar çünkü bunları öldürene kıyamet günü Allah katında bir sevap vardır sayıh Müslim 1771 sel bin huneyf'in radiyallahu anh rivayet ettiğine göre yuseyir bin amr şöyle dedi sel bin huneyf'e sen peygamberi hiç haricileri zikreter zikrederken işittin mi diye sordum bunun üzerine o ben peygamberden eliyle doğu tarafına işaret ederek şöyle buyurduğunu işittim. Bir topluluk dilleriyle Kur'an'ı okurlar ve Kur'an onların köprücük kemiklerinden öteye geçmez. Onlar atılan bir okun avı delip geçmesi gibi dinden süratle çıkarlar. Sayıf Müslim 1776 Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Bir defa Ali'nin radıyallahu anh oğlu Hasan zekat hurmalarından bir tanesini alıp ağzına koydu. Bunu gören Hazreti Peygamber kaka kaka onu ağzından çıkar. Bizim sadaka yemediğimizi sen bilmiyor musun?" buyurdu. Sayih Müslim 1778 Ebu Hureyre radiallahu an rivayet edildiğine göre, Allah Resulü Aleyhisselam çoğu kez ailemin yanına dönüp geldiğinde yatağımın üzerine düşmüş bir hurma bulurum. Sonra onu yemek için ağzıma kaldırırım. Ancak onun zekat hurması olmasından korkarak hemen elinden atarım buyurmuştur. Sayih Müslim 1779. Enes Bin Malik radiallahu an şöyle nakletmiştir. Berile radiyallahu anh, kendisine sadaka olarak verilmiş bir parça eti peygamberi aleyhisselama hediye etti. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam bu et Berile'ye bir sadakadır. Bize ise bir hediyedir buyurmuştur. Sayih Müslim 1786 Hz. Ayşe radiyallahu anh, şöyle haber vermiştir. Hz. Peygamber aleyhisselama bir sığır eti getirildi de bu Berile'ye sadaka olarak verilen ettir denildi. Bunun üzerine Resulullah bu beriye sadakadır, bize ise hediyedir buyurmuştur. Sayih Müslim 1787. İbnü Atiye Radıyallahu An şöyle anlatır. Resulullah Aleyhisselam bana zekatlık bir koyun göndermişti. Ben de bunun etinden bir parça Ayşe Radıyallahu An'a gönderdim. Resulullah Ayşe'nin yanına geldiğinde yanında yiyecek bir şey var mıdır diye sormuş. O da hayır bir şey yoktur. Yalnız ''Sizin Nusaybe'ye gönderdiğiniz koyunun etinden bize yolladığı bir parça et vardır.'' diye cevap vermiştir. ''Resulullah Aleyhisselam getiriniz, o zekat yerine ulaştı.'' buyurmuştur. Sayih Müslim 1789 Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselam ailesi dışından bir yiyecek getirildiğinde bu hediye mi yoksa zekat mıdır diye onun mahiyeti hakkında sormayı itiyat haline getirmişti. Hediye ise ondan yer, zekat ise ondan yemezdi. Sayih Müslim 1790 Abdullah bin Ebu Evfa radiyallahu anh şöyle nakletmiştir. Resulullah aleyhisselam adeti olduğu üzere huzuruna bir cemaat zekatlarıyla geldiğinde Ey Allahım, bunlara salat et, rahmet ve mağfiret ihsan ile diye dua ederdi. Babamın ev, Ebu Enfa zekatını getirdiğinde, onun için Allah Resulü Aleyhisselam, Ey Allahım, Ebu Enfa ailesine salat eyle diye dua etmiştir. Sayih Müslim 1791. Zekat bölümü burada bitiyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Dualarınız eksik etmeyiniz. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu.